Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve sahbihi ecma'in emma ba'ds. Değerli kardeşlerim, inşallah kitabu Tevhid adlı dersimize devam ediyoruz. Bugün kaldığımız yerden yine devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kalmış olduğumuz bab, Mâ fil kihen ve nehvehum adlı bir bölüm kardeşler, kahin, medyum, falcı ve benzerlerine gitmekle alakalı bir bölüm kahin, falcı, medyum ve benzerlerine gitmek. Başlığımız bu. İnşallah bu başlıkta neler öğreneceğiz? kahine gitmenin ve ondan bir şey sormanın hükmünü, sorup doğrulamanın ayrı bir hükmünü, falcılara ve medyumculara giderek onları tasdiklemenin getireceği akıbeti, neler olduğunu bu derste hep beraber göreceğiz kardeşlerim. Kahin dediğimiz zaman, medyum dediğimiz zaman ne anlama geldiğini hep beraber göreceğiz. Öncelikle içimizde var mı kahinin ne anlama geldiğini, arrafın, medyumun, falcının hangi anlamları ifade ettiğini söyleyen kardeşimiz var mı? Bizi açıklamak isteyen. Evet, Muzaffer kardeş. Hocam, kahin 70 ve gelecekten haber verdiğini iddia eden kişi. Medyum Boşlara ve yıldızlara bakarak bir takım şeyleri gördüğünü ikna eden kişi. Evet. O da noktaş gibi bir takım şeylerle kendileri bir takım şeylerin gösterdiğini şeyden, kişiler. Evet. Kısaca kayıptan haber verdiklerini söyleyen şeyler var. Evet, ortak noktaları kayıptan haber verenler, gizliden haber verenler, oysa Allah subhanehu ve Taala'nın bildiği bilgileri haberleri bildiklerini iddia edenler ve insanlara böyle görünenler güzel. Peki başka mesela kahin dedik, arraf yani. Bunları bize yeniden tanımlayacak var mı kardeşlerimizden? Evet. Yakup Hocam demek, onlara bakıp rakamlar, isimlerde sesler rakam da insanlara bilgi verdikleri. insan üç dünyasını. Evet. Yani ne, yapacağı, ne edeceği, ona bilgi vermesini Evet. Evet ama kardeşler şunu bilelim. Arraf ile kahin arasında temel bir fark var. Kahinler dediğim gibi burçlara, yıldızlara, bazı gezegenlere bakarak şeytanlardan ve cinlerden istifade ederek gelecekle alakalı bilgi veren insanlar ki bunlar sihirbazların içerisine giriyor. Arraf ise kardeşlerim kaybolmuş, çalınmış bazı şeyleri cinlerin ve şeytanların aracılığıyla bildiğini iddia etmesi ve kaybolan şeyin filan yerde olduğunu söylemesi, haber vermesi. Dolayısıyla ikisi de ve ma ya'lemun gaibe inellah ayeti çerçevesinde Kur'an'ın ayetini inkar etmiş olan iki kimsedir. Birisi arraf, bir tanesi kahin, medyumcu yani gelecekten haber verenler kardeşlerim. Genelde arraflar yani mesela kaybolmuş çalıntı halinde olan bir şeyi söylerken Allah subhane ve Taala'nın emrinin dışına çıkarak cinlerden ve şeytanlardan destek alıyorlar. Ve onların verdiği bilgi doğrultusunda bilgiler aktarıyorlar. Ve insanlar onların bildiğine inanarak onlara itimat ediyorlar. Zaman zaman da arraflar kaybolan çalıntı olan bir şeyi kim çalmışsa onlara şeytanlarını cinlerini göndererek Onları sıkıştırıyorlar. Onlardan elde ettikleri bilgileri de kardeşlerim yani soru sormaya gelen o kimseye bilgi vererek öğretmeye kalkıyorlar. Neticede arraflık, kahinlik, falcılık, medyumluk Allah'a ve Resulüne muhalif onların emir ve hükümlerinin yasakladığı bir kardeşlerim iştir. Kur'an ve sünnet bunları yasaklamıştır. Şimdi başlığımız buydu. Yani kahin, medyum, falcı ve benzerlerine gitmek Bakalım bu gittiğimiz Allah muhafaza yerlerin tevhide aykırı boyutları var mı yok mu? Zaten bizim kitabımızın adı kitab Tevhid. Tevhidi bozan halleri ve durumları da bu kitabın içerisinde işliyoruz. Tevhide aykırı olan neler var? Tevhidi bozan hangi durumlar var? Onlara bu konularda değinmeye çalışıyoruz. Öncelikle bu konuda birkaç tane naslar getiriyor Elif Biliyorsunuz daha önceden de zikretmiştik müellifin bir adabı var, bir üslubu var bu kitabı yazarken. Öncelikle başlığı koyuyor değil mi İdris? Değil mi Eyüp? Daha sonra o başlığın içerisini delillerle dolduruyordu. Ne dedi bakın kahin, medyum, falcı ve benzerlerine gitmek. Bu batla alakalı neler getirecek şimdi? Deliller getirecek. Getirilen deliller Kur'an'dan ve sünnetten oluyor kardeşlerim işte böyle bir üslubu bir mümin menhec olarak üslub olarak edilmesi gerekiyor. Şimdi söz sizde evet kahine gitmenin falcıya gitmenin arrafa gitmenin haram olduğuna dair yasak olduğuna dair tevhidi bozduğuna dair delillerimiz nelerdir sizlerden alalım. Evet evet Davud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kahin yahut falcıya gider de ondan herhangi bir şey yapılacağı ister, sonra da doğru doğrularsa kırk gün namazı kabul olmaz. İmam Müslim'den gelen hadis. Güzel. Peki. Peki bu hadis e, bize Davut niye öğretiyor yani bu hadis? Şayet bir falcıya Medyina veya Kâin'e Arap'a gidersek kıldığımız ibadetlerin boşa gideceğini gösteriyor. Çok güzel. Güzel. Başka eklemek isteyen kardeşler? Evet mi <gülüyor> üstünü sayinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz bazı hallarına şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam buyurdu ki: Kim Arafa Arafat'a, Aynu'l-Faze'ye gider de ondan herhangi bir şey yapında cevap ister, sonra da söylediklerini doğru kabul ettirir namazı kabul olur mu? Yani burada hocam, onlara gittikten sonra onlar dediklerini de doğru görürsek 40 gün namazımız kabul olmaz. Evet, doğru görürse hüküm değişir de sadece gitme durumunda 40 gün namazı kabul olmaz. Şimdi o bölü, bölüme geleceğiz, o hadisin o boyutuna geleceğiz. Başka kardeşlerden dinleyelim, müşterek bir şekilde ders yapalım. Evet Doğan Hocam, bu parmak kaldırmayanlar var. Ben de onlara bizzat söz hakkı vereyim. Maşallah. Bazı kardeşler içinden saklıyor bilgileri, bazıları parmağını kaldırıyor. Evet Doğan Hocam. Selam buyurar, ki kimdir arafak yahine ve farci gider de ondan herhangi bir şey yapmında cevap ister. Sonra da söylediklerine duurlarsa 40 gün namazı kabul olmaz. Evet, güzel. İmam Müslüman'in rivayet ettiği bir hadisi öncelikle dedil olarak getiriyor mu? Elif, rahimahullah. Hadise Rasulullah aleyhissalatu ve selam şöyle buyuruyor, bakın kardeşlerim, men ete arrafan, men ete arrafan. Kim Arraf'a gelirse, Arraf'ın tanımını yaptık. Yani kayıptan haber veren ve çalıntı olan veya kaybolmuş olan bir eşyayı onun hakkında bilgisi olduğunu iddia eden ve bu bilgileri de soru soran, kimseye aktaran, kimseye Arraf diyoruz. Kim böyle bir insanın yanına gelirse. Bakınız, hadis devam ediyor. Feseelehu an şeyin ve herhangi bir şey hakkında soru sormak isterse. فَصَدَّقَهُ Ve o verdiği bilginin neticesinde de onu doğrularsa. Şimdi bazı rivayetlerde فَصَدَّقَهُ Onu tasdik ederse, doğrularsa tabiri yoktur. Bu lafız yok. Ama bazı rivayetlerde فَصَدَّقَهُ Tabiri vardır. Hadisin devamında lem تُقْبَلْ لَهُ سَلَاتٌ اَرْبَعِينَ Böyle bir kimsenin yani soru soranın arrafın yanına gidenin 40 gün boyunca namazı kabul olmaz. Şimdi biz hadisin fe saddakahu doğrularsa tasdik ederse boyutunu almayacağız. Çünkü rivayette öyle bir lafız yok. Eğer bu insan bir Arafa gider. Arafa soru sorarsa herhangi bir şey hakkında bu sadece Arafa gidip de sormasından dolayı Allah Subhanahu ve Teala onun 40 gün boyunca namazını kabul etmez. 40 gün boyunca namazını kabul etmez. Bu ona bir ikab, bir cezadır. Böyle bir kimse dese ki, "Ey o zaman ben namazı bırakırım." dese, bu namazı bırakması ona büyük bir ikaptır, küfrü getirir. Müslüman olarak evet namaz kılmaya devam eder ama 40 gün boyunca Allah Subhanahu ve Teala kendi hükmüne, kaybına itimat etmediğinde, kendi emrine ve kitabına Muhanefet ettiğinden dolayı ona Müslüman olarak gitmesinden dolayı sadece 40 gün boyunca namazını kabul etmez. Eğer fesaddaqahu eğer gider onu tasdik ederse işte bu sefer kardeşlerim kafir olur. Hadisin altında başka bir hadis daha gelecektir. Men etekahinen fesaddaqahu bime yaqulu, fekada kafar bima unzil ale Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir kahine gider ve onu tasdik eder. Kim bir arrafa gider ve onu doğrularsa bu takdirde Ramazan kardeşim Allah subhanahu ve taala ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın verdiği haber gereği, böyle bir insan Muhammed ve vesselam'a indirilen Kur'an'ı inkar etmiştir. Kafir olmuştur. Neden? Neden İbrahim, neden Abdullah kardeşim? Çünkü Kur'an ne diyor? وَمَا يَعْنَمُ الْغَيْبَ اِلَّ اللّٰهِ Ama bu adam diyor ki gaybdan haber veriyor. Ben biliyorum diyor. Ya Kur'an'ı tasdik edeceğiz. Ya bu arrafı kahini tasdik edeceğiz. Önümüzde iki tane seçenek var. Ya falcıları, arrafları, kahinleri kendilerinden uydurdukları haber verdikleri hiçbir delile dayanmaksızın aldatarak insanlara verdikleri bilgileri Allah muhafaza o kimse doğrulayacak. Ya da Kur'an'ı doğrulayacak. Eğer Arraf'ı kahine doğrularsa bu insan Kur'an'ı inkar etmiş olur. Eğer Kur'an'ı doğrularsa zaten böyle bir Müslüman bu kimselere gitmez. Rabbinin gaybı bildiğini bilerek onlara itimat etmez, güvenmez kardeşler. O halde buradaki temel farkı gördük mü? Yani Arraf'a gider, sorarsa mücerred sormasından dolayı Bünyamin Tahsin kardeşim ne yapar? Bu kimsenin 40 gün boyunca namazı makbul olmaz. Ama doğrularsa bu takdirde kafirlerden olur. Fark anladık mı kardeşler? Bir parmak kalkmıştı Muhammed. Allah razı olsun. Çok güzel. Ben de anladım. Sen de anladın. Anlamayan var mı kardeşler? İbrahim. Anlama mı mesele değil hocam. Soru soracak mı aslında cevabını verdiniz. Evet. 40 gün Müslüman namaz kılacak Lakin Allah kabul edip etmemesi Allah'ın dinleri. 40 gün kesin kabul olmayacak. Allah namaz kılacak. Namaz kılacak. Evet. Namazı terk ederse zaten ona büyük bir ikab olur. İnsan dinden çıkar. Bilerek namazın terki insanı küfre sokar. Din namaz kılmayı emrediyor. Namazı terk etmek dinden çıkartmayı gerekli kılar. İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşü bu. Allah Resulü'nden gelen hadisler bu. Kafirle mümini ayırt eden namazdır. Namaz dinin direğidir. Allah kitabında peygamber hadislerinde namaz kılmayı bize emreder. Böyle bir kimsenin benim madem ki 40 gün boyunca namazım kabul olmayacaksa namaz kılmayayım demi hakkı da yok. Ulemanın akide uzmanlarının bize naklettiği bilgiler bunlardır. Yani burada temel farkı görmüş olduk. O zaman birinci hadis ikinci hadis arasında taarruz da yok. Hani birinde Allah Subhanahu ve Taala böyle bir kimsenin 40 gün boyunca Mamazını kabul etmeyeceğini haber veriyor hadis. Birinde de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olarak haber veriyor. Aradaki farkı böylece açıklamış oldu. Eğer فصدقه, yani o lafızla doğrularsa arrafı veya kahini Hüseyin Hocam bu takdirde bu kimsenin Allah Subhanahu ve Teala kafir olduğuna hükmediyor. Hadis küfre hükmediyor. Onun küfrüne hükmediyor. Ama tasdik etmezse ee, Ebu Bekir kardeşim, bu takdirde bu kimse ne olur? 40 gün boyunca namazı kabul olmaz. Peki bu hadis nerede geliyordu? Ahmet bin Hanbel'de. Ahmet bin Hanbel'de ama Müslüm'ün rivayetinde fesaddaqahu lafzı yoktur. İmam Müslüm'ün rivayetinde fesaddaqahu lafzı yok. Bu lafız İmam Ahmet'in müsredinde gelen hadise dayanmaktadır ve hadis de sahihtir. Peki... Bu boyuttan şu boyuta geçelim. Peki bir insan arrafa kaç çeşit, kaç kısımda gidebilir? İmamların, alimlerin bize aktardığına göre bir insan arrafa üç şekilde gidebilir. Birincisi kardeşlerin tebliğ etmek, içinde bulunduğu şeyin küfre götürdüğünü aktarmak, yaptığının haram olduğunu bildirmek, ona Kur'an ve Sünnet'ten Arraflığın dinden çıkmaya vesile olduğunu hatırlatmak amacıyla Rabbani bir kimsenin deliller ışığında onun yanına gitmesi meşrudur, bu caizdir. Arrafa bu tarz gitmek meşrudur. Ama arrafa ikinci tarz dediğimiz gitmek sadece sormak amaçlı. Bir şey hakkında bilgi almak amaçlı. Ama burada tasdikleme yok. Bu ikinci gidiş şeklidir. Böyle bir kimsenin İbrahim kardeşim 40 gün Allah namazını kabul etmiyor. Bu meşru bir gidiş değildir. Üçüncü gidiş şekli ise Allah muhafaza Arraf'a gidip Arraf'ın dediğini doğrulamak tasdiklemek haber verdiklerine inanmak ve inandığı şeyi de insanlara doğru olarak anlatmak işte böyle bir kimsede hadiste geliyor bakınız فَقَتُ ke Farabime اُنْزِلَ عَلَى Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir kimse Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine indirilen nedir o? Kur'an. Kur'an'ı Kur inkar etmiş gibidir. Allah muhafaza. Çünkü aynı anda hem Kur'an'ı tasdiklemek hem arrafı tasdiklemek mümkün müdür? Eminim. Aynı anda Kur'an'ı doğrulamakla aynı anda kayıttan üstelik doğru olmayan bilgiler veren şeytan ve cinleri kullanarak sihirbazlık yapan bir insanı tasdiklemek doğru olur mu dolayısıyla salih bir mümin Kur'an'ı tasdik eder Allah Resulü'nü doğrular Allah'tan ve Resulü'nden gelen haber çerçevesinde arraflara gitmez peki arrafların haricinde kimler var medyumcular var hani bu burçlara bakıyorlar yıldızlara bakıyorlar değil mi hani diyor ki filan oğlak burcunda koç burcunda bilmiyorum başka hangi burçlar var Aslan, Efendim, yengeç bu, burcu var, başka? Efendim, aslan, balık, başak, neyse. Subhanallah, subhanallah, ta'ala Allah'u amme yüşrikum. Allah subhanahu ve teala onları şirk koştuklarından beridir ve biz de onlardan beriyiz. Burçlara bakarak onların insanları etkilediğini. Mesela diyor değil mi? Sen diyor balık burcundasın, oğlak burcunda, yengeç burcunda. Şimdi işte şu mevsimde mutlu olursun, gülersin, tebessüm edersin. Ancak filan tarihlere geldiğinde şu an sende hüzün görüyorum, keder görüyorum, sefer görüyorum. Subhanallah sanki bu insan burçlardan bilgi alıyor, haber alıyor. Ve Allah'ın bildiği bir haberi ve gayb ademini bildiğini iddia ediyor. Bu da kahinden geri kalmıyor. Kahinden arraftan geri kalmıyor. Kahinler nasıl bilgi veriyorlar? Gezegenlere bakarak, yıldızlara bakarak, şeytan ve cinleri kullanarak Nostradamus adında yıllar önce 1600'lü yıllarda yaşayan bir Fransız, bir kahin değerli kardeşlerim. Geçen haftalarda da anlattık. 1700'lü yılların, 1800'lü yılların, 1900'lü yılların, 2000'li yılların hakkında haberler veriyor. Filan zamanda iki topluluk savaşacak, filan zamanda bir lider çıkacak, filan zamanda filan yangınlar olacak. Filan ülkeler birbirlerine medeniyetler çarpışacak. Bunları ne yapıyor? Atıyor. Şeytan ve dostlarından bilgi alıyor ve insanlara doğrumuş gibi aktarıyor. Kim böyle bir insanı? Kahine, arrafı ve medyumcuyu doğrularsa da aynı bu hükmün içerisine girer. Peki bir de bizim toplumumuzda meşhur olan, hani misafirler birbirlerine gittiklerinde kahveler içiyorlar. Kahve içmenin ardından ne yapıyorlar? Fincanlardan Fanlara bakmaya çalışıyorlar. Peki bunun diğerlerinden farkı var mı? Yoktur. Yoktur. Yani bir fincana bakıyor Subhanallah. Fincanın içerisindeki şekle göre filan diyor ağlayacak. Filanın çocuğunun bahtı çok geniş olacak. Filan zengin olacak. Senin oğlun ileride şöyle şöyle kademelere gelecek. Subhanallah yani sanki böyle bir bilgi ve kayıptan haber almış gibi insanları üstelik böyle zamanlı İnsanları kandırarak bilgiler veriyorlar. Kim de böyle falcıları doğrularsa dinden çıkar kardeşlerim. Falcılık küfrü getirir. Fala inanmak küfrü getirir. Hani bazı sözler var. Fala inanma, faldan da geri kalma. Fansız kalma. Şimdi aynı anda hem diyor yani bir günahı terk et hem de aynı anda günahtan da geri kalma diyorlar. Öyle bir çelişkili bir cümle ki, cümle ki kardeşlerim, yani insanı uçurumdan düşürecek günahlar diyebiliriz. Veya insanı cehenneme atacak olan günahlar diyebiliriz. Veya ne diyelim akideye zıt olan cümleler, sözler diyebiliriz değil bunlara? O halde bu hadisler çerçevesinde bu konulara da değinmiş olduk. Şimdi diğer geldik hadisimizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun Evet mesut bazı insanlar da e, akşam namazını kızıktan sonra yatıyorlar. Yani bu budunun içerisine giriyorum. böyle ki işte ben bir şeye yatıyorum diyor. İşte nasıl olacak? Ne olacak? Ben de, bunlar da doğru mu? Yani bu dediğinize dediğinizde giriyoruz. Yani i̇stare mi? İstare ayrı şey. İstare sünnette var. Delille sabit. Ve Müslüman iki rekat damaz kılıyor ve daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrettiği çerçevede hareket ediyor. Evet doğru ee, ve o insanın kalbini mutmainni ve rahatlığı ona ne yapar inşallah isaret etmesine vesile olur bu caizdir meşrudur. olduğunu tam ismini bilmiyorum Yani şu an anlarım ama lazım. diye söylüyor uymanın olduğunu söylüyor. Uyuma akşam namazından sonra uyumayı mı? Yani böyle bir uyuma sakıncası yok yer yok uyuyor işte bir zaman girsin filan diyorlar ya istahede normal diyor evet, canım alt arasında istahı yapıldığı zaman işte yatılır <gülüyor> namaz olur yatılır mesela rüyasında yaşadıklarımızı işte mı gördüm siyah mı karam mı işte ona göre şey yapılır yani bu Hı -hı. yaparsa yapar doğru yapar. şimdi ben ben de öyle anladım şimdi uyuyacak rüyasında kırmızı görürse veya siyah görürse kendisinin kalbine mutmainlik vermeyen bunların tümü delilde sabit değil insan uyuyacak ve niyet ettiği şeyi kafasından tasarlayacak ve uyuyacak kalktığında kalbinde bir o yöne yumuşaklık varsa bir rahatlık varsa bu meşrudur bu caizdir hadiste gelir Allah'ın Resulü bize istihareyi Kur'an'ı öğrettiği gibi öğretirdi diyor o açıdan yani o şu rengi göreceksin şu rengi göreceksin, mutlu olursun rahatça bir adım atabilirsin bu rengi göremezsem bir adım atmamalısın bunlar. Bir delile dayanmıyor sadece. Kirekatlamaz kılıp duamızı yapıp uyuyacağız. Kalktığımızda o şeye kalbimiz mutmain ise onu rahatlıkla yapma niyetimiz, azmemiz varsa yapabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. bunla o ayrı şeydir. Bu delille sabit. Anlatabildik mi? Biz oradan kayıptan bir haber vermiyoruz. Yani burada kalbimizin mutmainliğine dayanarak Peygamber'in bize öğrettiği bir tarzda ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle bir eylem yapmış oluyoruz. Evet yavrum. Bazı anneler ve çocuklar doğduğu zaman kutsal olarak Hocam ağrıyorlar, özür dilerim. Bunları de şifa niyetiyle işte o kahine götürüyorlar. Onlar ona yapmış olduğu bazı ilaçlar veriyorlar, Tedefi baksa bile. Onları alıp kullanmasıyla Aynı kırk gün bunca da hazır olmaz. İfadesi içine gidiyor Elbette. Elbette o kahinlerin vermiş olduğu yanlış bilgiler, delile dayanmayan bilgiler, kayplana alakalı bilgiler kesinlikle bu doğum dairesine girer. Böyle bir durumda o insanın hastaneye gitmesi, doktora gitmesi, tedavi olması, tedbirlerini önceden alması gerekir. Böyle kahine, falcıya, medyuma gitmek asla İslam dininde sabit değildir. İnsanı dinden çıkartır kardeşler. Tamam? Güzel. Devam ediyoruz. Diğer hadisimizi kim aktaracak bizlere? Başka kardeşler. Evet İdris. Ebu Hüreyre radıyallahu anhten, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi rivayet edilmiştir. Kim bir kaineye gider de onun sürekliliğini doğrularsa Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilenin inkar etmiş olur. Ebu Davud. Güzel. Başka Eyüp. Ebu Hüreyre radıyallahu anhten, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dedi rivayet edilmiştir kim bir kâine gider der. Onun söylediklerinde doğrularsa Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilerini inkar etmiş olur. Ev evet. Evet. Başka kardeşlerimizden var mı Hüseyin? Hocam? Ebu Hureyver radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kâine gidip de Söylediklerini tazsitleyen Muhammed, Sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şüphe etmiş olur. Evet, <gülüyor> men ete kâhinem. bu bu seferde men etekahinen. demin men ete arrafen, değil mi? Kim arrafa giderse, doğrularsa, hadiste böyle geliyordu. Bu sefer men ete kâhinem. kim alimler nezdinde kahinle arraf arasında fark yoktu. Tanım ve içerik bakımından, işledikleri eylem ve etkenlik bakımından fark yoktu. İkisi de gaybden haber veren, ikisi de cin ve şeytanları kullanan ve insanları aldatan, Kur'an'ın üzerine indirmiş olduğu gayb ademini Allah'ın bildiği gerçeğini reddeden iki insanın adıdır. Men ete kâhinen fesaddaqahu yani kahine geldi, sordu, Tahsin kardeşim, Vehbi kardeşim ne yaptı? Doğruladı. Böyle bir kimse Kur'an'ı inkar etmiş olur mu, Etmez, etmiş olmaz mı? Etmiş olur. Hemen hadisin devamı bi ma yaqulu faqad kafar bima Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine indirilen o Kur'an'ı reddetmiş olur. inkar etmiş olur. Allah muhafaz. Yani bu küfre düşürür. Bu insanı küfre düşürür. Ama bundan önceki doğrulamadan gitmesi ise küfründüğüne küfr. Ne demek yani küfründüğüne küfr? Bu günaha sokan bir küfürdür. Ama bu is en son hadiste gelen el hurucu minel minle el minel minle dediğimiz dinden çıkartan bir küfür. İnsanı küfre sokan, küfrün merkezine sokan bir ameldir, eylemdir. Dolayısıyla kardeşlerim bu kadar önemli olan bir konu toplumumuzda gafletle karşılanmakta, doğrular görünmemekte, İnsanlar kahinlere, medyumlara, falcılara değerli kardeşlerim bel bağlamakta ve neticede ümmetin hali bugün perişandı. Bugün çeşit çeşit dinler üretildi, çeşit çeşit şirkler üretildi ve ümmet alimlerin sözlerini, kitap ve sünnetin delillerini terk ettiler, insanlara bel bağladılar, kahinlere, arraflara, medyumlara ve falcılara, ve uzaktaki efendilere ve ölmüş insanlara güvendiler. Böylece sahih olan din unutuldu. Sahih, sırat-ı mustakim çizgisi terk edildi. İşte burada sizin gibi kardeşlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu dine sahip çıkmak ve bu dini öğrenmek, şu an oturup bu dini öğrenmek bir ibadettir. Ve Allah Subhanahu ve ta'ala ilmi bütün ibadetlerin önüne almıştı. Alimin ilim öğretmesini, Diğer insanların mesleklerinin önüne almıştı. Âlimin bir abide üstünlüğü ayın diğer gezegenlere, yıldızlara üstünlüğü gibidir demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alemin yüceliğini ve makamını övmüştür. Dolayısıyla kardeşlerim burada bu hadiste de bu gerçekleri görüyoruz. Peki diğer hadisimize gelelim. Bu diğer hadisimizi bize kimler nakledecek inşallah? Başka kardeşler Abdullah kardeş Yine dört sahibi ve hakimin Ebu Hureyre radiyallahu anh'udan rivayet ettikleri ve ayrıca hakimin Buhari Müslüm'ün şartına göre sahiptir dediği hadiste şöyle denilmektedir. Kim bir arraf, palcı, medyum yahut kahine gider ve onları söylediklerini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in indirilerini inkar etmiş olur. Evet. Güzel. Başka? Sedat Hocam. Yine dört sünün sahibi ve hakimin Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ettikleri, ettikleri ve ayrıca hakimin Bukhari müslimin şartına göre sahiptir dediği hadiste şöyle denilmektedir. Kim bir arlar, falcı, medyum, yal, kâhine gider ve onların söylediklerini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirlerini inkar etmiş olur. Güzel. Bakınız bu hadisimizde aslında bir önceki iki hadisimizden farkı yok kardeşlerim. An-ebi hurirete radıyallahu anhu men ete arrafan ev Bu sefer hem arrafı hem de kahini birlikte zikretti bu hadisimiz. Fesadakahu bima yakul fakat kafar bima unzil ala. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Hadis aynı anda arrafla kahine giden kimsenin ve doğrulayan bir kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an'ı inkar ettiğini haber veriyor. Bir önceki açıklamalarımızı yeniden açıklamaya gerek yok. Daha önce açıklamalarımız geçmişti diyerek hani her zamanki yapmış olduğumuz üslubu hatırlatıyoruz ve bu hadislerden hemen diğer hadislerimize geçiyoruz. Tamam kardeşler? Evet Müslüm. Devam edebilirsin. Aynısı Ebu Yalem Ceynit <gülüyor> bir senetle İbn-i Mesud radiyallahu aleyhi ve sellem mekup olarak rivayet eder. İmran-ı İbn-i Sayyid el-Huzayyid radiyallahu aleyhi ve sellem olarak rivayet eder hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyuruyor. Kim bir şeyle uğursuzluğa bakını bizzatlara ya da kendisi için sözlü uğursuzluk şeyi bulması için bir başkasına baktınız ise Yine kim tehanette bunu ya da kendisi hakkında tehanet dilerse, büyü yapar veya kendisi yaptırırsa o bizden değildir. Ve kim de bir, ka bir kahine gider, onun söylediklerini doğrularsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilgilerini imtihar etmiştir, küfretmiştir. Be Bezdar ceyit bir sene ima etmiştir. Hadis, kaderane, el-saf, el, Hasan bir ısnatla ve kim bir tane gidip inkar etmiş, etmiş ve razı olmadan, İbn-i Abbas'ın hadisini bir bölüm olarak rivayet etmiştir. Güzel. Evet Hasan kardeş. İbrahim bin Hüseyin radıyallahu anh adına gelen merkez olarak şöyle rivayet etmiştir. Bana bakan ve kendisi bakaran için bizden değildir. Kehanette bulunan ve kendisi adına kehanette bulunan bizden değildir. Sihir yapar bey kendisi adına sihir yaplar bizden değil de. Kağında gidip de söylediğinden pastiye Muhammed sallallahu aleyhi in ve sellemin ve indirdler indirdler küfür etmiştir. Nezdâ cehetli de istedetmiştir. Evet başka kardeşler. Ev Bekir kardeş. Evet ev Bekir. Var mı başka Ebu Bekir var mı ikinci? Afin Hüseyin Erbuşak, anh, merfu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir şeyten olumsuzluğa takınır, bizzat arar, ya da kendisi için sözde olumsuzluk getirebilir şeyi bulması için bir başlamına ise, yine kim kehanette bulunur ya da kendisi hakkında kehanet dilerse, büyü yapar veya kendisine yaptırırsa o bizden değildir. ''Ve kim de bir kahine gidip onu söylediklerini doğrularsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir, küfretmiştir.'' ''Ve zarf, ceyyid bir isnat ve huvayet etmiştir.'' Hadis-i ''Hadisi Teberani'de, El-Sat'ta, -El -El Hasan bir da ve kim de bir kahine gidip inkar etmiştir, küfretmiştir.'' ''Bu anlamda olmadan, sevgidine atlasın, hadisinden bir bölüm olarak huvayet etmiştir.'' Evet bu yana da ceyit bir senetle i̇bn Mesud radıyallahu da mevkuf olarak rivayet eden bu hadisimiz bir önceki hadisle alakalı. Bir önceki hadis neydi kardeşler? Arraf'a gider veya kahine gider ve doğrularsa Muhammed aleyhissalatu vesselama indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Dolayısıyla böyle bir inkardan bakınız bu yana ceyit bir senetle bu hadisin aynısını kendisi de rivayet ediyor. O da büyük bir alimdir, hadis alimidir. Bir başka hadisimiz ise an İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhunun rivayet ettiği, demin birçok kardeşlerimizin de aktarmış olduğu bir hadis ve merfu'an rivayet ediyor. Ne demek merfu'an? Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a direkt dayandırarak, bizzat Peygamber'in söylediğini ifade ederek. Biz buna merfu diyoruz. Bir öncesinde mevkuf olarak yani Ebu Yannanın ceyit bir senetle rivayet ettiği hadis nasıl bir hadisti? Mevkuf yani sahabede kalan, direkt peygamberden değil veya tabiinde kalan bir rivayettir kardeşlerim. Şimdi devam ediyoruz Bakınız hadiste. Nesemin men men lehu lehu lehu men etakahinan bima yaqul fakat bima ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisimizin metni bu kardeşlerim. Kim bir şeye yani özellikle uğursuzluğa bakınır. Uğursuzluk nedir? Bir insanın bir şeyden uğursuzluk hissetmesi. Geçmişte Araplar bir sefere çıkmak istediklerinde şöyle havaya bakarlar. İçlerinde eğer yolculuğa çıkmayla alakalı bir rahatlık bulurlarsa yola çıkarlar. Veya birisi gelir der ki sen yola çıkacaksın demin ben kötü bir şey gördüm. Bir uğursuzluk gördüm. Sana da sanki bu şey bulaşabilir. Bu sana zarar verebilir. Dolayısıyla sen böyle bir yolculuğa çıkma. Veya o ok katarlar o ok belli bir mesafeye gitmez. Veya bir sıkıntı duyarlarsa bu sefer onun uğursuzluk getirdiğine inanırlar. Neticede ne yaparlardı kardeşlerim? Asla yola çıkmazlardı. Veya kuşlar uçururlardı. Eğer kuş sağa giderse, sola giderse ona göre bir hükme giderlerdi. Uçurdukları kuş sağ taraflarına giderse veya sol taraflarına giderse bir uğursuzluk olarak telakki ederler yola çıkmazlar. Veya bir insandan dolayı günümüzde filan adamdan uğursuzluk geldi diye cümleler çok işitiriz değil mi? Böyle bir şeye inanırsa ki bu da nedir? Allah Subhanahu ve Taala'nın yazdığı kadere onun e, meydana getirdiği yarattığı şeye inanmamaktır. Sanki meydana getiren, eylemleri amelleri oluşturan sanki o insanmış gibi telakki etmektir. Doğru değil mi Hüseyin hocam? Oysa bizim her yaptığımıza hayır ve olsun hükmeden yaratan kimdir? allah Teala bir insanın bir insana ne zarar olabilir ki bu anlamda ancak beşeri yönde belki bir zararı olabilir ama gayb alakalı bir şeyde bir insanın insana zarar vermesi mümkün değil. Kim bir şeyde uğursuzluk ararsa hani bir uğursuzluk olduğuna inanırsa ya da sözde uğursuzluk getirecek bir şeyi bulması için birine giderse onu doğrularsa. Ya da bir başkasına baktırır ise, uğursuzluk konusunda. Yani acaba ben bir yola çıkacağım, yapacağım bu yolculukta bir uğursuzluk yaşayabilir miyim? Diye baktırırsa, bir kahine ve arrafa bu anlamda giderse. Yine kim kehanette bulunur ya da kendisi hakkında kehanet dilerse. Gelecekle alakalı Allah muhafaza bir kehanette bulunuyor. Bilgi aktarımında bulunuyor. Gelecekle alakalı Allah'ın kendisine bildirmediği bilgi Ne yapıyor? Bildirmeye kalkıyor. Veya birisi hakkında kehanette bulunması için birilerinin yanına gidiyor. 2013'te ne olacak? 2014'te ne olacak diye bir kahine gidiyor. Büyü yapar veya kendisine yaptırırsa o bizden değildi Veya büyü yaparsa veya kendisine, başka kendisinin başkasına büyü yaptırması için başkalarının yanına giderse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu bizden Deindir diyor bakınız. Ve men ete kahin, fasad dğa bima yqlul, fakat kifar bima anzal Allah bima anzla, bima unzla, bima Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem O halde burada üç tane insan konumu ortaya çıktı. Bir uğursuzluğa inanan ve uğursuzluk yapması için e, uğursuzluk var mı yok mu diye birine sormaya giden, kahinlik yapan mekanette bulunabileceğine inandığı birine soran. Bir de büyü yapan ve bir de büyü yaptırmaya giden, işte üç tane insan da bu hadis çerçevesinde küfre giriyor kardeşlerim. Neden? Çünkü bu insan gittiği zaman da doğrulamış oluyor. Tasdiklemiş oluyor. Evet Ebu Bekir. Peki bizde bazen geliyor da o tür sorular, kendisine büyü yapılmış da o büyüyü bozdurma, veya onu bir, de aynı bu şeye mu? bir insanın büyü bozdurmak amacıyla Rabbani güvenilir sağlam bir insana gitmesinde sakınca yoktur. Ancak o insan büyüyü bozmak amacıyla ona Kur'an ve sünnetten gelen duaları öğretmek amacıyla yol gösterecek. Yoksa bir büyü büyüyle bozmayacak bir büyüyü büyüyle bozduğu takdirde bu insana gitmek de haramdır. Ama Rabbani güvenilir bir insanın duasını almak ve onun bize öğreteceği bir takım duaları okumak ümidiyle ona gitmek ve büyüyü bu anlamda bozmak amacıyla gitmek meşrudur, caizdir ki müllemler buna cevaz vermişti. Biz geçen haftaki derslerimizde buna değinmiştik hatırlarsanız Allah halen bir noktada değindi. Peki buraya kadar söylediklerimiz. Evet bunla. Peki Begabinin bir sözü var. Bize bunu kim aktaracak inşallah? Evet devam ediyoruz. Begabî el Muhammed El-Hüseyin bin Mesud El-Ferrah der ki Arraf çalıntı veya kayıp bazı şeylere götürmek üzere kullanılacak bir takım işaretleri elde ederek işleri bildiğini iddia eden kimsedir. Araf'ın kahin demek olduğu da söylenmiştir. Bilindiği üzere kâin kaybı olan geleceğe ait işleden haber veren kimsedir. Yine o gizli bir takım şeyleri haber veren kişide de denilmiştir. Ebu'l-Abbas İbni Teymiye ise şöyledir. Orada kalalım. Oraya kadar bölümleri bir inşallah bazı kardeşlerden daha dinleyelim. Ve onların açıklamasına da değinmeye çalışalım. Başka yok mu arkadaşlar? Hep aynı arkadaşlar. Hiç konuşmayan var mı? Evet dünyamı. Begavi Ebu Muhammed El Hüseyin bin Mesud El Ferrat der ki, Araf çalıntı ve kayıp türü bazı şeylere götürmek üzere kullanılacak bir takım işaretleri elde ederek işleri bildiği iddia eden kimse. Bunun üzerinde durduk. Arraf çalıntı ve kayıp olan eşyaları bildiğini iddia eden kimse. O bilgileri kimden alıyor? Salih. Cinden, Cimri şeytandan, Aldığı bilgiler neticesinde insanlara bu bilgileri aktarıyor. Doğruyu bildiğini sanki e, ne diyelim o çalıntı hakkında bilge, bilgiye eriştiğini iddia ediyor. Ve bu insan Allah muhafaza dinden çıkar. Devam edelim. Arraf'ın. Arraf'ın kain demek olduğu da söylenmiştir. Bilindiği üzere kain gaybı olan geleceğe ait işlerden haber veren kimsedir. Yine o cizli bir takım haber veren kişidir de denilmiştir. Evet, aynı şekilde arrafın kahin kahinin arraf olduğuna dair aynı tanımlar da yapılmıştır. O da gelecekten haber veren, yıldızlara bakan, astronomiye bakan ki bunlara da bakmadan cin ve şeytanlardan bilgi alan ve gelecekle alakalı olabilecek iddiasında bulunan ve böylece küfre düşen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olan kimsenin adıdır. Şimdi geldik Ebu'l Abbas İbn Teymiyye Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Bunu da inşallah Salih kardeşten dinleyelim. Ebu'l Abbas İbn Teymiyye şöyledir: Arraf, kahin, müneccim ve müti gibi benzer yollar bazı şeyleri bildiklerini ileri eden kimseye için kulağından bir isimdir." Güzel. İmam İbn Teymiyye'nin tanımı biraz daha şamil, yani böyle kuşatıcı bir tanım. Yani Arraf kelimesi kahin müneccim, falcı ve benzeri olup da bu yollarla bir takım işlerin bilgisine dair konuşanların hepsi için kullanılan bir isimdir. Arraf tümünü içeriyor. Yani arraf daha geniş anlamda bir isim. Ve tümünü içeriyor. Müneccimi de, falcıyı da yine kahini de içine alan ve bir takım de bilgi veren kimselerin adına ne diyoruz? Arraf diyoruz. Neticede böyle bir insan Allah korusun dinden çıkıyor. Toplumda İnanın büyücülük ve falcılık alabildiğine büyümüştür. Büyücülük büyümüştür. Büyücülük şu an kadınlar arasında çok yaygındır. Falcılık özellikle bu fala bakma kadınlar arasında çok yaygındır. Allah muhafaza e, bunları e, biz çoğu zaman duyuyoruz ve bunlara inananlara şahit oluyoruz. Evet Mustafa kardeş İbn-i Abbas'ın sözünde sen bize aktar. i̇bn Abbas da e, e, evet. Ebced yazanlar ve yıldızlara bakanlar hakkında bunu yapan Allah katında hiçbir nasibi olmadığını biliyorum demiş. Evet, Ebced. Evet, bunu bir kardeşten daha dinleyin. Fatih kardeş. İbn-i Abbas radıyallahu anh yazıp yıldızlara bakan bir topluluk hakkında... Böyle bir uygulamanın Allah katında hiçbir nasibe sahip olmalığını haletseydir demiştir. Nedir ebced hesabı? Yani elifin bir rakam. Elif mesela bir, be, iki, cim, üç, dal, zel, böyle devam ediyor. Her bir Arapça harfin bir rakamı var. Bir, iki, üç, dört. Belli bir rakamlara gelince on, on gidiyorlar. On, yirmi, otuz, 40 Neticede bu hesaplamalarla bir şeylere karar veriyorlar şu tarihte şu olacak şu tarihte bu olacak şu tarihte şu gerçekleşecek yine bunun diğerinden bir farkı var mı? yoktur Kur'an ve sünnette ebced hesabı var mı? Allah ve Resulü bize bunları emretmiş midir? hiç peygamberimizin elifi, bey'i, cimi dal ve zel ve ra ayn ve gayin gibi harflerden yola çıkarak gelecekle alakalı bir haber vermiş midir? tarihi verilerde bulunmuş mudur? hayır neticede bunun da onlardan bir farkı Yok kardeşlerim yani akidede sahih bir akideyi görmek lazım. Batıl bir akide bizi doğruya iletmez. Batıl bir akide Ramazan kardeşim ibadetimizi kabul etmez. O yüzden sahih bir akidenin mustakin bir çizginin yolunda gitmeniz ki Allah subhane ve teala bizim amellerimizi kabul etsin. Şu ana kadar üzerinde durduğumuz bilgiler ışığında şunu gördük. Kahine, müneccime, falcıya, arrafa gitmenin ve onları doğrulamanın büyük bir tehlike arz ettiğini gidip de doğrulamayanın 40 gün namazının kabul olmadığını gidip de doğrulayanın da küfre düştüğünü Kur'an'ı inkar ettiğini değerli kardeşlerim çeşitli rivayetler ışığında görmüş olduk müellif rahimahullah mümtaz muhteşem bir üslupla yine başlığını mükemmel anlamda doldurdu sahibeler ışığında bize sıratı müstakimi öğretti ve Tevhidin faziletini yine gün yüzüne çıkarttığı ve tevhidi bozan halleri de bize öğretti değil mi şeyin hocam? Dolayısıyla Allah'ımdan razı olsun Rabbim İslam'a ve tevhide kattığı hayırlardan ve hizmetlerden dolayı Rabbim mekanını cennet etsin. Şimdi son noktalara geldik. Dikkat çekilen konular yani bu maddeler ışığında bu inşallah konumuzu ne yapacağız? Bir nevi tekrar tekrar hatırlatacağız ve neler çıkarttık bunlara değineceğiz. Bir şey evet Mikail. aynı oluyor hocam. Şart yazıyor kadınlar. Nasıl yazıyor yani? Mesela ne? Hocam, bir karı veya bir An. Şey İşte büyüdür. Bunlar sihirdir. Ve her türlü sihir ve büyü de küfrü getirir. Bunlar zaten geçen haftaki derslerimizde üzerinde durduğumuz bir konuydu aileler arasını bozmak, eşler arasını bozmak, iki kardeşin arasını bozmak, insanların birlik beraberliğini ve dayanışmasını bozmak bakın bütün bunlar haramdır dedik neden? Hem Allah Subhanahu ve taala'nın emrine kitabına zıttır, hem Peygamberin sünnetine muhalefettir, hem de ümmetin birlik ve beraberliğini bozan, toplumsal dayanışmayı ortadan kaldıran kötü bir fiindir kötü bir ahlaktır büyücülük küfürdür büyücülük küfürdür ve kim bir büyücüye sihirbaza gider, başkalarına sihir yapması için ücret öder ve onlardan yardım alırsa küfre girer, dinden çıkar. Allah muhafaza. Daha önce değindik sihrin cipt olduğunu, tavut olduğunu sizlere tek tek bu konuda aktarmıştık. Evet İbrahim. Bunların yalancı olduğuna inanacağız hocam. Birincisi. Öyle değil mi? Evet, şey, tabii. Bir tarihte şu ve sizler seyirli birşeylerde bu internette de vardı, onlar var da Allah var. Kahin değil mi? Medyum olanlar var mı diyorcum? Medyumlar evet. İki kişiyle konuşuyorlar var bana. Yani o öbür yandan dalga geçiyor. Yani işte gelecekten işte haber alıyor ya. Bir yandan avuçlu seyirli bir tane şehir veren. Seyirli ne var orada Onu duydum evet gördüm doğru. Evet, yabancı birisem oldu. Hocam İbrahim Öyle mi? <gülüyor> hmm. biliyor musun, biliyor musun? Evet, güzel yapmış. Yani pratik uygulamasını yapmış. Bundan neden haberen olmadı? Küt bir tane. Vuruyor. Madem bu kadar gelecekten haberdar isen, bu gelen yumruktan değil mi haberdar değilsin? sen de bunu hak ediyorsun anlamında vuruyor. Aslında e, hani bilgiden anlamayanın hakkı kötektir. Doğrudan anlamayanın hakkı kötektir. Böyle güzel bir söz var. Ne derler? Tamamlayın bu sözü. Hı? Kötek kötek Evet Evet güzel. Yani e, yol gösterilip de doğruya gelmeyenin hakkı sonuçta bir kötektir. Yani bir dayaktır. E, tabi biz bununla hemen her hatayı işleyenlere dayak atın demiyoruz böyle hokkabaz insanları kandıran insanları kast ediyor. birinci maddemiz evet e, birinci maddemiz sağdan e, çok gittik Muhammed Karaburan sen oku evet kâhini tatbik etmek bir araya gelecek iş gelemeyecek iki iştir evet kâhini doğrulamak ikisi bir araya gelir mi? Gelmez. Yani ikisi bir araya gelemeyecek iki iştir. Neden? Çünkü bir insan e, kahini doğrularsa Kur'an'ı reddetmiş olur. Kur'an'ı doğrularsa da kahini. E şimdi hocam şöyle yapamaz mı? Evet ben Kur'an'ı doğruluyorum. Ben Kur'an'ı tasdik ediyorum ama kahine de gidiyorum. Allah varası da diyor ki senin diyor o kahine gitmen Kur'an'ı inkar etmen demektir. Her ne kadar dilinle söylemesen amelinle, fiili olarak ne yapıyorsun? Kahine gidiyorsun, onu doğruluyorsun, neticede Kur'an'ı inkar ediyorsun. Küfür var, Küfürle iman bir arada olmaz. Ya Kur'an'ın tasdiki, ya kahin ya medyum veya ya falcının tasdiki. Elhamdülillah biz Müslümanlar bu konuda bilinçli ve şuurlu bir karar verdik. Diyoruz ki ya Rabbi, senin kitabının tasdiki evladır. Ya Allah korusun dinden çıkarız, ya Allah korusun dinin içinde kalır. Bu dinin hizmetçilerinden oluruz. Amin. Olmazsak da Allah yerimize ne yapar? Bir nesil getirir. Allah onların ellerine bu dini yüceltir. İlimle yücelirler, davetle yücelirler, cennete ad ederler. Bizler de kıyıda, köşede Allah muhafaza kalanlardan oluruz. Allah bizlere böyle bir hata ve eksiklikler nasip eylemesin. Amin. Birinci maddemiz tamam. ikinci maddemiz evet evet Davut Osman, Osman hakkını anlattı. İki, kahini zorlamanın küfür olduğu açıkla beyan ediliyor. Evet, yani burada gelen hadislere baktığımızda kafir olduğunu görüyoruz. Kahinin ve arrafın. Üzerinde durduk, değil mi kardeşler? Ne zamanki cümlemizi söylüyoruz, üzerinde durduk. Ee, eğer bu konuda e, bilgi almak isteyenler varsa bir önceki dakikalara e, yeniden dönebilirler inşallah. Evet. Üç. Kimler? Evet Muhammed kardeş. Bir başkasından kendisini kendisi hakkında ke kehanette dileyip baktıranın durumu. Evet. Bir başkasının kendisi hakkında kehanet dilemesi veya kehanette baktırması. Yani kendisi hakkında kehanette bulunması veya bir başkasına da gidip kehanette bulunmasını istemesi. Bu da kardeşlerim kesinlikle küfrü getiren bir ameldir. Evet İdris. 4. Kendisi hakkında sözde uğursuzluk getirecek şeyin ne olduğunu bulması için onun bir başkasına durumu. Evet kendisi hakkında sözde uğursuzluk getireceğine inanan bir kimsenin hem o uğursuzluğu öğrenmek amacıyla kime gitmesi bir medyumcuya gitmesi bir arrafa gitmesi. Yani böyle bir şey de haramdı, üzerinde durduk, küfürdü, uğursuzluk diye bir şey yoktu Uğursuzluğa inanmak şirktir. Allah Subhanahu ve teala'nın kudretini, hükmünü, kararını kardeşlerim kabullenmemek, bir başkasına yüklemektir. Nasıl olur bir insanın, bir insan üzerinde Allah'ın yetkili olduğu bir meselede yetkisi olduğunu iddia edebiliriz? Mümkün mü? Filan adam geldi uğursuzluk getirdi, filan selam verdi, uğursuzluk verdi, filan insanla görüştüm, birlikte oturdum ondan uğursuzluk hissettim Allah subhanahu ve ta'ala böyle şeylerden bizi değerli kardeşlerim uzak durmaya davet ediyor yok filan işte diyelim ki ne e, farz misal kuşu uçurttum e, kuş e, benim dile dilediğim yerlere uçmadı sağdan gitmedi soldan gitti, yok bayguş biliyorsunuz bizim e, işte teras katımızda öttü. Bundan ölü çıkacağına inandım. Buna benzer e, böyle dinde olmayan safsatalarla kardeşlerim bilgiler vermek dinde yoktu. Beş Kendisi adına sihir yapmanın da zirredilmesi. Evet. Sihir yapmanın da küfür olduğuna değindik. Altı altı, altı mesut Hepçet hesabını öğrenelim. Öğrenelim. Bununla uğraşanın ahirette bir nasibinin olmadığı. Evet, ebced hesabını öğrenip, bununla uğraşanın ahirette bir nasibinin olmadığı. Ne demek ahirette bir nasibinin olmadığı? Artık ona Allah Subhane ve Teala rahmetini indirmeyecek. Allah Subhanahu ve Teala'nın cennetinden bir nasibi olmayacak. Neticede bu insan küfre girmiş oluyor. Yedinci maddemiz? Evet, Mikaih. A Ar arasındaki farktan söz edilmesi. Evet Kahin ile Araf Ar arasında temel bir fark vardı Kahin gelecekten yıldızlardan kayıptan haber veren ama Arraf ise yine geçmişten yani gelecekten haber verip kardeşlerim mesela çalıntı olan ve kaybolmuş bir eşyanın yerini söyleyen kimse de kim alimlere göre ikisi de aynı anlamlara tanımlara geliyorlar O halde biz bu dersimizde Elhamdülillah bu konulara değinmiş olduk. Rabbim bizleri inşallah tevhidten ayırmasın, tevhidin yolunda muhafaza etsin ve tevhidi bozan durumlardan da sakındırsın, şirk ve ehlinden de bizi uzak tutsun. Subhanakallahum ve bihamdik. Ashhadu anna ilaha illa anta ve asta furka wa